Radyo dinleyicileri Bir sohbet programında yine sizlerle beraberiz Gününüz hayırlı, bereketli, huzurlu, mutlu Ve Rabbimizin rızası istikametinde Geçsin inşallah Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin Ve ona inanın tüm müminlerin üzerine olsun diyerek Sohbetimize başlıyoruz Yine her zaman olduğu gibi hani Hasan bin Sabitin radıyallahu dediği gibi ben diyor sözlerimle onu övmedim. Benim şiirlerimin, sözlerimin içerisine onun adı konulduğundan dolayı, içerisinde onun adı geçtiğinden dolayı benim şiirlerim değer kazandı diyor. Biz de sohbetimize değer kazandırsın. Sohbetimize şeref versin, şereflendirsin diye sohbetimize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifiyle başlıyoruz. Ebu Hureyre radiyallahu an Resulullah'ın aleyhissalatu Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Birbirinizi kıskanmayın. Almayacağınız bir malın fiyatını met edip başkası zarar görecek şekilde yükseltmeyin. Birbirinize kim beslemeyin Birbirinize sırt çevirmeyin Birisi satış yaparken veya alırken Bir başkası araya girmesin Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz Müslüman Müslümanın kardeşidir Ona haksızlık yapmaz Onu yardımsız bırakmaz Ona hakaret etmez Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Üç defa kalbine işaret ederek işte takva buradadır. Din kardeşine hakaret etmek kötülük olarak Müslümana yeter. Müslümana başka bir Müslümanın kanını dökmesi, malına el uzatması ve namusunu çiğnemesi haramdır buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre radiyallahu anhüm rivayet ettiği bir hadisi şerifte. Yine Ebu Hureyre'den anh, Rivayet edilen Diğer bir hadisi şerifte de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şöyle buyurmuş Bir müminin diğer müminle Üç günden fazla küskün Durması helal değildir Üç günden sonra Dargın olduğu kimseye rastlarsa selam versin Eğer selam verilen Kimse selama karşılık Verirse sevaba Ortak olur yoksa Günaha o girmiş ve selam veren dargınlıktan çıkmış olur buyurmuş efendiler efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kıymetli değerli dinleyiciler geldik bugünkü öykümüze. Bugünkü öykümüzün adı tık tık. Çok sevdiğim halde uzun yıllardır göremediğim bir arkadaşımdı. Evimizin eskiyen koltuklarını tamir ettirmek için gittiğim marangozda karşılaşınca büyük bir sevinçle kucaklaştık. Hal hatır sorduktan sonra nerelerdesin yahu diye çıkıştım. Seni öldü zannettim. Şaka yollu söylediğim bu sözler karşısında birden ciddileşti, rengi limon gibi sararmış, canı da iyiden iyiye sıkılmıştı. Hemen yanı başında duran biçilmemiş vaziyetteki ahşaba elinin tersiyle vurup şeytan kulağına kurşun dedi. Bu ne biçim laf birader daha altmışına varmadan ölümden bahsetmek de ne oluyor? Ben olup bitenleri anlamaya çalışırken o da işi garantiye almak istemiş olacak ki aynı işlemi tekrarladı. Tık tık tık şeytan kulağına kurşun. Dükkan sahibi olan marangoz bizden hayli uzakta bulunduğu için konuşulanlardan habersizdi. Çalıştığı makinayı bir ara durdurdu ve yanımızdaki çırağına dursun diye seslendi. Beyefendinin parmağıyla vurduğu ahşabı getir de bugün trafik kazasında ölen o gencin tabutunu hazırlayalım. Kada diyor ya Yalan ölümden başka her şey yalan Aslında Bu en büyük gerçek olan ölümü Bir türlü kabullenmek istemiyoruz Nedense İstemeyen kimler Düşünmeyen kimler İsteyen kimler Düşünen kimler Bunun bir muhasebesini yapmak zorundayız Düşünmemizi tavsiye eden kimler? Lezzetleri acılaştıran ölümü çok zikrediniz diyenler. Ve bir de hiç ölümü akla getirmeyenler. İşte bu noktadan biz istesek de istemesek de, kabul etsek de etmesek de. Bu en büyük gerçek ve o gerçeklerden birisi de ölüm. nefsin zaiqatul mevt. sunma ilayhi turcaun. Her nefis ölümü tadacaktır ve sonra bize döndürüleceksiniz buyuruyor. Bizi yoktan var edip dünyaya gönderen ve dünyadaki her şeyi bizim emrimize sunan Hazreti Adem aleyhisselam'dan günümüze bu kaide, bu kural böyle devam etmiş. Bundan sonra da devam edecek. Hiç kimse için bu kanun, bu kaide bozulmamış değerli dinleyiciler. Genç de olsak, yaşlı da olsak, fakir de olsak, zengin de olsak, amir de olsak, memur da olsak, işçi de olsak, patron da olsak, bu ölüm Gelip bir gün bizi de alıp vagonuna koyacak, Dünyadan ebedi aleme götürmek üzere bizi içine alacak. Onun için bizler ölümü düşünmek, Ölümden sonraki hayata ve ölümden sonra huzuruna gideceğimiz, o her şeyin sahibine Hesap vereceğimiz duygu ve düşüncesini Daima Aklımızın Fikrimizin, düşüncemizin bir tarafında Ayrılmaz bir parça haline getirmemiz iktiza eder Onun için Yaptığımız Hal ve hareketler Faaliyetler ve fiiliyatlar o hareketi yaparken Ölüm bize gelip de Yakaladığı zaman O hareketi Rabbimizin Huzurunda ona arz edebilir miyiz? Takdim edebilir miyiz? Edebilirsek Harekette problem yok Edemezsek Hele hele bazı hadiseler var ki Maalesef Bu noktada İmani bir Tehlikenin de olduğunu Ben kendi Acizana kanaatimle hissediyorum Bir ölçü değil bu Bazı insanlar Bazı hal ve hareketleri iken, Mesela bu Devletin Milletin Ülkenin Veya kendisine tevdi edilmiş Emanetleri çarçur ederken İstismar ederken, israf ederken, su istimal ederken, yolsuzluk yaparken, hırsızlık yaparken, ahlaksızlık yaparken, gayri meşru işlerle uğraşırken, zina yaparken, bunu çoğaltabildiğimiz kadar çoğaltabiliriz. Farz muhal ki bir insan buna şahit oluyor. Aman diyor ona. Sakın bu kimseye duyurma bunu. Niçin? Cık, hayır duyurma. Bunu kalbinde iman olan da maalesef yapabiliyor bazen. Kalbine iman olmayan da yapıyor. Sen bunu kimseye duyurma da senden ne istersen görüşelim, halledelim. Bakın şimdi. Tamam da be kardeşim. Bunu falan insanın filan beyin falan canım duyması ne kadar önemli her şeyin sahibi olan ve bütün insanları her şeyden hesaba çekecek olan Allah görmüyor mu bilmiyor mu kayıt altına almıyor mu kiramen katibin yazmıyor mu o zaman insanın şunu diyesi geliyor demek ki senin yanında senin nezdinde Allah'ın bilmesinin İnsanların bilmesinden çok daha fazla bir şey yok. İnsanların bilmesinden korkuyorsun, duymasından korkuyorsun, çekiniyorsun da Allah'ın bilmesinden çekinmiyorsun. Allah'ın bilmesinden korkmuyorsun. Bu hadise çok önemli değerli dinciler. Bu noktadan ağzımızdan çıkan her kelimenin, yaptığımız her işin önemini değerini, önemiyetini bilerek yapmamız lazım. Bu işin bir yönü, bir diğer yönü de, hani daha önceki sohbetlerimde size arz etmeye çalışmıştım. Ömer bin Abdülaziz Hazretlerine defaatle, defaatle, defaatle gitmişler. Sonrasında ancak idareciliği kabul ettirebilmişler. Ama ondan sonraki hayatını isterseniz evlerinizde Sahabe hayatı varsa İslam tarihi varsa açın bir okuyun Ömer Bin Abdülaziz'in Aziz'in hayatını. İşte bu noktadan iki kişi de olsa o iki kişinin idarecisi olan bir insan idareci, Sadece kendi yaptığından değil, uhdesinde bulunduğu, idaresinde bulundurduğu insanların yapmış olduğu hal ve hareketlerden de mesuldür. Diyelim ki 100 kişinin idaresinde bulundurduğu bir zat o 100 kişinin yaptığı bütün yolsuzluklardan, arsızlıklardan, istismarlardan, suistimallardan, israflardan sorumludur. Diyelim ki bir şehir, diyelim ki bir ülke ve bu ülkede olan yapılan bütün işlerden o ülkenin başındaki insan sorumludur. Ve öbür alemde bu ülkede yaşayan 50 milyon mu 60 milyon mu kaç insan varsa hepsi öbür tarafta yakasından yap yapışacak ve dava edecektir. Bunun için bu işin Aynanın öbür tarafına Perdenin öbür tarafına bakıldığı zaman Hadise o kadar da çok Böyle Sevindirici görünmüyor Değerli dinleyiciler İşte Bu ufku çok iyi idrak etmiş Üstad Hazretlerinden Hayatından yine Size bir bölüm arz etmek istiyorum Ben diyor ...dünya yükümü bir elimle kaldırabilirim. Öyle ya şimdi... ...eskiden iki odalı evler vardı... ...sonradan üç odaya çıktı. Şimdi üç odalı evler de yetmiyor. Dört odalı, beş odalı, dubleks, tripleks evler. Çünkü biz çok akıllı bir milletiz. Japonlar kadar... ...bir düşünceye sahip miyiz bilemiyorum ama... Japonya'da 10-15 yıl önce duyduğum bir hadiseyi söyleyeyim. O dönemde bir firmanın da bir firmanın sahibinin evinin 50-60 metrekare olduğunu söylediler. Hadi bizim mahremiyet ölçüsünde oturma duygu ve düşüncemiz inançlarımıza göre bir yaşantımız olduğundan dolayı ayrı ayrı oturmamız ayrı ayrı yatmamız icap ettiğinden dolayı hadi bazı şeyleri düşünebiliriz ama fakat neticede bizi iki metre kareye götürecek bir son beklerken nasıl bu 300, 500, bin metre yerler bize yetmiyor nasıl bir inanış nasıl bir duygu nasıl bir düşünce anlamak mümkün değil İşte şimdi üstad da bir insan, o da bir nefis sahibi. Onun da aklı var, onun da zevki var, onun da duygu ve düşüncesi var. Ama nasıl yaşamış bak? Sınırları iyi bellemiş, iyi tespit etmişti. Ona göre yaşıyor, haddi aşmıyor, dünyaya dünya olduğu ahirete ahiret olduğu kadar kıymet veriyordu. Onun da efendisi sallallahu aleyhi ve sellem gibi dünya ile alakası bir ağacın altında gölgelenip giden insan kadardı. Dünyayı maksat yapmamış 80 küsür senelik hayatında dünya zevkinamına bir şey tatmamıştı. İşte onun yolundan giden insanlar, dünya zevklerini gaye ve hedef edinmemeli. Dünyayı kalben terk etmiş, onun neyi varsa her şeyiyle ahiretin rengine boyamayı hedeflemişti. Dünyayı ahiret hesabına yaşıyordu. Zaten hedef dünyayı terk etmek değil, onun yüzünü ebede döndürmekti. Kalplerin dünyayı maksat yapmasından hoşnut değildi. Bayram Yüksel ağabeyin anlattığına göre, Bir gün geçerken kalabalık bir topluluk görmüşlerdi. Zübeyir, sen git orada ne yapıyorlar, ne konuşuyorlar, bana haber getir dedi. Efendim bugün bayram, bayram hakkında toplantı ve konuşmalardır dediler. Üstad hazretleri, ''Yok Zübeyir gitsin, dinlesin, gelsin. Ben ileride bekleyeceğim.'' buyurdu. Zübeyir ağabey arabadan indi ve gitti. Onlar biraz uzakta beklemeye başladılar. Fakat Zübeyir ağabeyin gitmesi ile dönmesi bir oldu. Üstad ''Niye çabuk geldin ve ne öğrendin?'' diye sordu. Zübeyir ağabey de ''Üstadım bayram dolayısıyla konuşuyorlar.'' Lüzumsuz iştima ve konuşmalar var dedi. Üstadımız eğer sen fazla kalıp kalbine tesir etse ve seni meşgul etseydi ala külli hal seni hizmetimden men edecektim buyurdu. Akıllar kıymetsiz ve atık malumatlarla çöplük, diller geveze olsun diye yaratılmamıştı. Allah'ın kıymet vermediğine kıymet vermenin manası olamazdı. Kalpler ve dimalar ilmin, fikrin, zikrin mahalli olmalıydı. Onun içindir ki üstadında fani, sadık talebesini ihtal ediyor onun şahsında istikamete ders veriyordu. İktisat ve bereketle yaşıyor Rezakından başka kimsenin minnetini almıyor kardeşi Abdülmecit Yeni Abdurrahman'dan kabul etmediği gibi Kimsenin hediyesini de kabul etmiyordu Dünyaya karşı tok olduğundan Kimsenin minnetini almaya niyeti yoktu Değerli dinleyiciler Bu münasebetle bir şeyi daha Sizlere arz etmeyi düşünüyorum Maalesef günümüzde insanlar bir israf girdabında adeta şuurlarını kaybetmişçesine bir ekonomik hayat yaşamaktalar. Onun için de hele hele şimdi şu kredi kartları belası çıktı ki eğer insan yerinde frene basmayı bilemezse ve onu kullanması gerektiği gibi kullanamazsa hani eskiden faizcilerin eline düşen tüccarın iflah olmadığı gibi kredi kartında ödeme sıkıntısına düşüp de borcun faize düşüp ondan sonra ay bir ay en az Ödenmesi gereken tutarı ödeyerek hiçbir zaman borçtan kurtulamayan insanın sonu da o iflas eden tüccarın sonuna benzer. Onun için 5 liralık bir geliriniz varsa ayda beş buçuk liralık yaşamayın. Hani bizim insanımıza ait bir şey söylerler. Ya. Türkiye dünyayı taksitle sat dünyayı almaya çalışır satın almaya çalışır gibi bunun için esasında çok enteresan bir husus daha var 12 ay 24 ay taksitle bugün bazı eşyaların satış reklamı yapılıyor sizler gittiniz taksitle aldınız öyle ya öyküde de okuduğumuz gibi trafik kazasında vefat eden genç gibi 3 ay sonra Allah herkese hayırlı uzun ömür versin inşallah 3 ay sonra vefat ettiniz peki o 19 ay taksidi kim takip edecek kim ödeyecek bu işin bir yönü bir diğer yönü de şu anda en asgari ücret alan bir kardeşimizin hayatı Zannediyorum Efendimizin aleyhissalatü vesselamın Hazreti Ayşe validemizin Hazreti Fatıma validemizin Hazreti Ali Efendimizin Hazreti Ebu Bekir Sıddik radiyallahu anh'ın Hazreti Ömer Efendimizin Ömer bin Abdülaziz Efendimizin hayatlarından çok lükstür değerli dinleyiciler. Ömer bin Abdülaziz için daha önceki sohbetlerimde ifade ettiğim şeyi hatırlarsınız. Hanımlarından birisi hazineye ait bir zeytinyağı kabı veya damacanı diyelim. Onun kenarına sızmış yağı saçına sürdü diye kızıl kıyamet koparıyor. İçindekini değil bakın. Yani diyelim ki büyük bir şey düşünün. Büyük bir tenekeyi düşünün onu artık ihtiyaç sahiplerine dağıtırken kenarına biraz yağ dökülmüş hanımlarından birisi de o yağ alıyor saçına sürüyor ihtimal o dönemde saça yağ sürülüyordu ki öyle anlatıyor tarih kitapları ve Ömer bin Abdülaziz bunu görünce duyunca kızıl kıyamet koparıyor Feneke'nin veya şişenin dışında da olsa o millete ait bir şeydir. Sen nasıl sürersin? Halbuki içinde değil bakın dışına dökülmüş. Biz ne kadar gelirimiz varsa, beş liralık bir gelirimiz varsa dört liralık yaşayın. O bir lirayı da ne olur ne olmaz diye. Öyle ya. Araba dört teker üzerine gider ama istepne daima bağışda durur. Niçin? Ya birisi patlarsa? Evet, kendilerine milletin malı, zekat malları, sadakalar, vakıf malları, bu milletin tüyü bitmemiş yetimin malları emanet edilip de israf ve istismar eden şahsi zevkleri adına kullanın. Ailesine, evladı iyaline peşkeş çeken insanların kulakları çınlasın diyoruz Ömer bin Abdülaziz'in bu hadisesini anlatırken. Yemeğe bir insanı doyurmayacak kadar azdı. Çok defa bir tabak çorba ve birkaç lokma ekmek, yarı aç, yarı tok bir ömür sürmüştü. Bu fani diyardan onun kadar az yemek yiyen, çok Nadir insan Gelip Geçmiştir Barla'da Kaldığı Sekiz Buçuk Yılın ilk Dört Senesinde Çorbası muacir Hafız Ahmet'in Evinden Gelmiş O Her Seferinde Yemeğe Mukabil Olarak On Kuruş Vermişti Doçent Doktor Nurettin Topçu 1944'te Denizli'de Kaldığı Otelde Ziyaretine Gittiğinde Ona Bir Ekmeği 15 günde bitirebiliyorum demişti. İsteseydi dünyanın en zenginlerinden olabilirdi. Teklif edilen vazifeleri kabul etseydi veya sadece gelen hediyeleri alsaydı bu mümkündü. Van'dan sürgüne gönderilirken halkın vermek istediği kese kese altınlara dönüp bakmamıştı. O dünyayı aşmayı seçmiş mal mülk edinmemişti. İzzetli yaşamış, Nazarları ahirete çevirmeye gayret etmişti. Bir gün elindeki bohçayı göstererek, Ben dünya yükümü bir elimle kaldırabilirim demişti. İhtimal sırattan yükü hafif olanların daha kolay geçeceğine inanıyordu. Darul hikmetten aldığı maaştan zaruret miktarı kullanmış, Artanla kitaplarını bastırmış ve ücretsiz dağıtmıştı. Maaştan bana kutilaya mut ölmeyecek kadar yemek caizdir. Fazlası millet malıdır. Bu suretle millete iade ediyorum demişti. Risale-i Nur hizmetinde bulunan üstadın peşinden gidiyorum diyen Risale-i Nur talebesi olma yolunda olan hepimize bir ölçüdür bu değerli dinleyiciler. Üstad hazretleri darul hikmetten aldığı maaştan zaruret miktarı kullanmış. Bu zaruret miktarını da kendisi açıklıyor. Çünkü herkese göre, mesela bana göre zaruret lüks bir araba olabilir, lüks bir ev olabilir. İçinde lüks mobilyaların, halıların döşendiği bir ev olabilir. Günde üç öğün kebap baklava yemek zaruret olabilir bana göre. Ama üstad burada zaruretin de açıklamasını yapmış... Artanla kitaplarını bastırmış ve ücretsiz dağıtmıştı. Maaştan bana kuti la ölmeyecek kadar yemek caizdir, fazlası millet malıdır, bu suretle millete iade ediyorum demişti. İşte eşyaları, sağ omzunda muhafaza torbası içinde bir Kur'an-ı Kerim, sol omzunda rulo yapılmış bir namaz seccadesi, ona bağlı bir ibrik. Bunlar da dünya malı sayılırsa her an sefere çıkacak bir muharip gibi hazır. 1950'de ziyaretine gelen Urfalı Vahdettin Gayberi'ye sordu. Eşyamı Urfa'ya götürür müsün? Bu suale, bu büyük şerefe ne cevap verilirdi ki? Memnuniyetle, başımın üstünde taşıyarak Vahdettin Bey'in başının gönlünün üzerinde taşıdığı sepetten neler çıkmıştı kendisi anlatıyor dağdan arkadaşlar beni yolcu ederken bir küçük balya ile bir de sepet verdiler. Urfa'ya getirdim. Ceylan çok sevindi. Onu dikkatle koruduk. İyi muhafaza etmek için içine baktık. Bir yorgan, ince bir şilte ve bir cübbe. Sepette ise semaver, demlik, birkaç bardak vardı. Üstad hazretlerinin tıraşta kesilen saçları küçük çıkınlar içinde sarılıydı. Gerek eşyalar ve gerekse sepettekiler mis gibi kokuyorlardı. Sonradan İstanbul'daki esansçılardan araştırdım. Kokunun ismi tefarik imiş. O gün bugün dükkanımızda o kokuyu bulundururuz. Yatağın içindeki ise meşhur Mevlana Halidi i cübbesiydi. Teberrüken sakladık. Sonra Abdullah Ye'in Sonra Hüsnü ve daha sonra da Zübeyir ağabey geldi. Seneler geçmişti. Gelen emir üzerine eşyaları ona teslim ettik. Manın çok aziz olan o bir parça eşyayı kendisi için ebede açılan pencereye Urfa'ya gönderiyordu. Dünyayı azami bir züt ve takva ile yaşıyordu. Ona Celle Celaluhu giderken tam bir aşık gibi arkasında terk etmedik bir şey bırakmamıştı. Nazarını hakikate dikmiş, fani dünyayı, ruhu kabullenememiş, talebeleri bile bu dünyaya aşkın insana, mukabele etmekte acze düşmüştü. Mustafa Sungur ağabeyi dinleyelim. Lakin layığı ile hizmet edebilmek ne mümkün, ne mümkün. Daima hayat dar, hüşyar, ubudiyetin envaını, günün 24 saatinde imtisal eden hem de en canlı dikkatli, faal ve gayretli bir şekilde yaşayan üstada 24 saat nasıl hayat dar ve canlı bir surette mukabele edilebilirdi hizmetinin bir safhasında üstadımızla beraber kendimize göre canlı ve dikkatli oluyorken diğer bir hizmet safhasında aynı dikkati hayat darlığı elbette muhafaza edemezdik onun için buyururlardı ki, ben birinizle iktifa edemiyorum. Evet, değerli dinleyiciler, Üstadın dünya hayatına bakışı bu. Sırtında odun taşımak, insanların minnetini taşımaktan daha kolaydı. Diye bir bölüm daha var. Bir mümin olarak, Neşri hak yapmayı Vazife kabul etmiş İnsanların imansızlığı Ona giran gelmişti Allah'ın mülkünde Onu tanımamakta Ona isyan da olmazdı Olamazdı Bu insan nevi adına da Bir zilletti Hakkı neşredenler Enbiaya tabi olmalıydı Zira o vazife onlarındı Ve insanlığın ıslahına medenler bunu ancak onlardan öğrendikleri usulle muvaffak olabilirdi. Ve enbiya mustaniydi. Gözü toktu. Kimseden bir talepleri olmamış. Davalarına haşa değişik beklentilerle gölge düşürmemişlerdi. Sahipleri onlara yeterdi. Ve zaten her şeyin asıl sahibi de o idi. Ona inanan, onu anlatan, Başkalarını el açamaz Minnet edemez Kimseden bir şey bekleyemezdi Bu hal iddia edilen davaya muhalif düşmek olurdu Bediüzzaman hazretleri Akılların gözlere indiği Dün Maddeden yaptıkları puta tapanların Bugün Putu yaptıkları maddeye taptıkları Abes bir çağda dünyaya gelmişti Her şey menfaat zannediliyor Dünya bir çingene pazarı gibi görülüyor, haince sahipleniyor ve kendisinden pay biçenler herkesi öyle sanıyordu. Böyle bir devirde bir peygamber talebesine düşen dünyayı elinin tersiyle itmek, maddi manevi hiçbir şeye talip olmamak ve damarlara işlemiş menfaat ve madde perestik butunu haliyle yalanlamak, yıkmaktı. O bunu yaptı. Kimseden hiçbir şey istemedi, kabul etmedi, almadı. Maddi ve manevi hediyeler ona hep ağır gelmişti. Değil maddi bir hediye, manevi bir hürmetten bile mukabele edemiyorum diye rahatsız oluyordu. Ziyaretçiler, dostlar çoğalmıştı. Görüşmek isteyenler, bir kez olsun elini tutabilmek için zahmet çekenler vardı. İnsanlar onu görebilmek için yollara dökülüyordu. Teşekküre, mukabeleye alışkın bu adam ziyaretçilere de mukabelede bulunması gerektiğini düşünüyor belki de ondan çok defa ziyaretine gelenlerin yol masraflarını veriyordu şimdi maddi bir lokma hediye beni hasta ettiği gibi manevi bir hediye olan ziyaret etmek görüşmek hususan başka yerlerden müsafaha için zahmet edip gelmek ziyareti dahi ...ehemmiyetli bir hediyeyi maneviyedir. Ona mukabele edemiyorum. Hem de ucuz değil, manen pahalıdır. Ben kendimi o hürmete layık görmüyorum diyordu. Gözü tok olmak, onun çocukluğundan beri hayat düsturu idi. Binlere, milyonlara numune o çekirdek hayatın... ...daha o günlerden tavrı belliydi. Dal budak salınca, çiçekleri, meyveleri aleme dağılınca... Bu hayat ve haller kim bilir kaç simada görünecekti. Belki 12, belki 13 yaşındaydı. Bulunduğu medresedeki bütün talebeler zekat toplamak için köylere çıktığı halde onun gitmediğini gören ve bu izzetli hale hayran kalan köylüler kendi aralarında para toplayarak küçük sayıda kabul ettirmişlerdi. Bu hal izzetine ağır geldiği için aldığı paraları ağabeyi Molla Abdullah'a vermiş. O para ile kendisine bir mavzer veya tabanca olmazsa hançer almasını istemiş. Molla Abdullah bu talepleri kabul etmeyerek biraz üzüm alır işi tatlıya bağlarız demişti. Üstadımızın gözünün tokluğu köyünün insanına da sirayet etmiş gibidir. Şahitlerin ifadesiyle Nurs köyünün minicik çocukları bugün dahi tok gözlüdür ve hediye kabul ettirmek müşküldür. Abdulbaki Arvasi Hüseyin Paşa ile birlikte Üstad Hazretlerini Erek Dağında ziyarete gitmişti. Öyle vaktinde Üstad talebesine öyle oldu, misafirler var, bir şeyler yap da getir dedi. Bir parça yağları ve bulgurları kalmıştı. Talebesi kalan son yağla pilav yapıp getirdi. Abdulbaki Efendi hayatında o kadar lezzetli bir yemek yemediğine yemin ediyordu. O az yemek hepsine de yetmişti. Talebesine, sen bu yemek yetmeyecek diye üzüldün. Bak Allah hepimizi doyurdu. Hepimize kafi geldi dedi. Rabbine güveniyor ve onun bereketiyle yaşıyordu. Hüseyin Paşa ayrılırken para vermek istedi. Üstad, paşa siz bana misafir oldunuz. Aç mı kaldınız? Bizim bir şeye ihtiyacımız yoktur. Onu bizden daha fakirlere verin diye geri çevirince paşa çok üzüldü ve gözyaşlarını tutamadı. Paşa maddeten olduğu gibi manen de doymuş bu teslimiyet ve samimiyet karşısında eriyivermişti. Şey Sait isyanına karışmamış. Hatta Van'ın bu isyana karışmasını da engellemişti. Buna rağmen sürgüne gönderiliyordu. Halk bir işaretini bekliyordu ama o her zaman sulhun, sükunetin temsilcisiydi. Kendi isteğiyle gittiğini söylüyordu halka. Mevsim kıştı, her tarafta kar vardı. Akşama kadar atların ve öküzlerin çektiği kızakla yol almış, akşam yol üzerindeki bir köyde konaklamışlardı. Köylüler onları oldukça iyi karşılamış, evlerinde ağırlamıştı. Üstad, Mustafa Ağralı isimli bir piyade eriyle aynı odada kalıyordu. Köylüler çeşit çeşit yemekler getirdiler. Askeri yemesini söyledi, kendisi hastayım diyerek yemedi. Asker yattı, o yatağını topladı. Şiddetli soğuğa rağmen dışarı çıkıp abdest aldı. Ağralı'nın anlattığına göre hiç yatmamıştı. Sabah namazından sonra olanları piyade eri şöyle anlatıyordu. Odada soba yanıyordu. Sobada su kaynattı. Yanında bir de ufak zembil vardı. Zembilden demlik çıkardı. İçinde bir yumurta kaynattı. Vandan çıkalı saatler olmuştu. İşte ilk defa bu bir yumurtayı kahvaltı olarak yedi. Mahkemeyi Kübra'da herkes yaptığı zerre kadar hayrın da şerrin de karşılığını görecekti ve her hak sahibine iade edilecekti o öyle bir huzura kul hakkıyla gitmemek için o kadar ince, o kadar hassas yaşıyordu ki bu hicranlı hayatın her sahnesi arkadan gelenlerin ufkunu açmaya, yüreğini sızlatmaya, göz pınarlarını çağlatmaya yetiyordu. Demek ki kulluk şuuru dikkati gerektiriyordu. Bazen bir şeyler vermek için çok fazla ısrar edenler oluyordu. Kastamonu Belediye Reisi Adil Bey, 25 lira vermek istedi Üstad kabul etmedi O ısrarını sürdürünce Bediüzzaman hazretleri 1 lirasını aldı Bezden ağzı büzmeli Bir kesesi vardı İçinden 1 lira çıkardı Ve Adil Bey'e hatıra olarak verdi Nezaket abidesi idi Ve insanları kırmamak için Böyle bir usul bulmuş Zaman zaman bu yola müracaat etmişti Almıyor Ancak değişiyordu ''Aziz bir insandı. İnsanı neyin zelil kıldığını çok iyi biliyor. Kendisini insanlardan bir insan görüyordu. Çalışabilir, odun taşıyabilir, başkalarına çay servisi yapabilirdi. Kendisini mesele yapacak, kendisine takılacak değildi. İzzetle yaşamayı, minnetle yaşamaya tercih ediyordu. Severek inandığı gibi yaşıyordu. Bunu sırf Rabbine olan imanından yapıyordu.'' Fakat hakkı neşredenlere, durumunu korumak isteyenlere hali ders oluyordu. Asrının insanına, insan için en hayırlısının çalıştığı olduğunu, nasihatteki tesirin izzetini muhafazadan geçtiğini gösteriyordu. Kulaklarına bir ömür küpe olsun diye. Kastamonya sürgün edilmişti. Hacı İbrahim dağından kuru odun toplar, Bunları fırıncılara getirip satar ve odunlar mukabilinde ekmek alırdı. Fırıncılar her seferinde, hocam siz neden zahmet ediyorsunuz? Biz de fırınımız da sizin emrinizdeyiz. Siz kabul edin, değil odun mukabilinde ekmek. Sizin gibi bir alime canımızı dahi feda ederiz derlerdi. Öyle ya. Bunu bir daha tekrar ediyorum. Kastamonu'ya sürgün edilmişti. Hacı İbrahim Dağı'ndan kuru odun toplar, bunları fırıncılara getirip satar ve odunları mukabilinde ekmek alırdı. Fırıncılar her seferinde, ''Hocam, siz neden zahmet ediyorsunuz? Biz de, fırınımız da sizin emrinizdeyiz. Siz kabul edin yeter ki, değil odun, mukabilinde ekmek, sizin gibi bir alime canımızı dahi feda ederiz.'' derlerdi. O, ''Hayır kardeşim hayır, Allah sizden razı olsun. Ben ancak bu odunların mukabilinde ekmek alırım.'' diye cevap verirdi. Sırtında odun taşımak, insanların minnetini taşımaktan daha kolaydı. Zaferden sonra Mustafa Kemal Paşa kendisine bir köşk ve bir çiftlik vermek istemiş, o kabul etmemişti. ''Ben Allah için çalıştım, Allah rızası için harbettim benim vazifem buraya kadardı Ben çiftlik almak için çalışmadım Hiçbir şey istemiyorum Her şey milletin olsun demişti Hiçbir durumda halini tavrını değiştirmiyordu Dünyanın cazibedar güzelliği Tekliflerin büyüklüğü tersizsiz kalmıştı Emir iken, Konya'dan halıcı Sabri Kendisine bir taksi göndermiş O kabul etmemişti Hafız Nuri Güven'in ifadesiyle eğer kendisine verilenleri kabul etseydi dünyanın en zengin adamı olurdu. Başkasının malını yemiyordu. O kendisini kapamış Cenab-ı rahmeti ona bir mahfaza örmüştü. Optalidon kullanırdı. Bir gün birisine yüz kuruş vererek o ilaçtan almaya gönderdi. İlaç getirildiğinde bir türlü yutamadı. Sonra İlacı alanı yanına çağırdı. Kaça aldığını sordu. Ağabeyimiz ilacı 110 kuruşa almıştı. Ona 10 kuruş daha verdi ve ilacı rahatlıkla yuttu. Daha sonra Muhittin yürüten ağabeyimize döndü ve şöyle dedi: "Kardeşim, işte görüyorsun. Başkasının malını yemiyorum. Boğazımdan geçmiyor. Helal edilmiş." Rıza ve bin rica ile Verilmiş şeyleri bile bünyesi kabul etmiyordu Öyleyse kimsenin Boğazından başkasına ait olan Ve ona helal olmayan geçmemeli Manevi ve içtimai Sihat harap edilmemeliydi Keşke Milleti talan edenlerin hissesine O hayattan bu mevzuda da Bir katre düşseydi Başlarından aşkın gelir istikameti bulurlardı Keşke Kendilerine tevdi edilen emanetlere bu hassasiyetle sahip çıkmaları gereken insanlar bu hayattan ve bu insandan üstadım denilen dedikleri talebe olma iddiasında bulundukları insanlar gerçek hayatlarına bunu yansıtabilselerdi. Ne mutlu yansıtabilenlere ama yazıklar ettiler kendilerine. Bu hayattan istifade edemeyenler, insanların kendi bahçelerinden verdikleri iki hap ve üzümün, Birkaç kilo armudun, elmanın parasını öder, karşılığını vermeden kabul etmezdi. Hatta yanındaki talebelerinin getirdiği suyun bile mukabilini öderdi. Karşılığını vererek de olsa alması, Çok defa sadece insanları kırmamak, üzmemek içindi. Bu hassasiyet onda o denli hal olmuştu ki öz kardeşine karşı bile düsturunu değiştirmiyordu. Bir gün Konya'ya gitmişti. Mevlana caminin yanında kardeşi Abdülmecit Efendi'ye döndü ve Abdülmecit öyle acıkmışım ki ben ziyaretten çıkıncaya kadar bir çorba getirir misin dedi. Kim bilir ne kadar zamandır bir şey yememişti. Dünyada yemek için yaşamıyordu ki. Abdülmacid efendi hemen evine gitti ve hazır bulunan mercimek çorbasından bir tas getirdi. Üstad çorbayı Mevlana caminin kapısında içti ve sonra yeleğinin cebinden iki kuruş çıkarıp kardeşine uzattı. Kardeşi belki biraz da mahcup çorbayı para mukabili olarak mı getirdim diyebildi. Üstad Abdülmacid al hakkını bu senin hakkındır. ...benim ihlasımı bozma dedi. İhtimal, asrının lavubali insanına... ...ancak o dozdaki bir hassasiyet tesir edecekti ki... ...o çekirdek hayata böyle bir hassasiyet nakşı işlemişti. Üstad Hazretleri, 1907'de İstanbul'a gelmiş... ...Şekerci Hanına yerleşmişti. Şark vilayetlerinin fakirliğinin, perişanlığının, cehaletinin... Ve devlete karşı istismarının ancak marif götürmekle aşılabileceğini düşünüyordu. Bunları ifade eden bir dilekçe ile Sultan Abdülhamit Han'a müracaat ettikten sonra Zaptiye Nazırı Şefik Paşa ile aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Kendisi anlatıyor. Zaptiye Nazırı, Padişah sana selam etmiş, bin kuruş da maaş bağlamış, sonra da yirmi otuz lira yapacak dedi. Cevaben, ''Ben maaş dilencisi değilim, bin lira da olsa kabul edemem, kendim için gelmedim, milletim için geldim, hem de bana vermek istediğiniz rüşvet ve hakkı süküttür. Çözülüşün, yıkılışın sebeplerini görmüş, çarelerini söylemiş, fakat o dupduru niyet anlaşılamamış, padişaha ulaştırılmamıştı. Belki de o zayıf zamanı su istimal eden başkaları gibi sanıldı, fakat onun... O günde milleti ve milletinin imanından başka derdi yoktu. Şahsi adına hiçbir şey almadı. İhsanı, ikramı reddetti. Onu hasta sanmışlardı ama o değil. Memleket ve millet hastaydı. Ve onlar hasta iken o kendisini düşünemezdi. Kendisi için gitmemişti. Zira kendisi için değil, ulvi bir gayi için yaşatmak için yaşıyordu. Başkaları için yaşamış, Benliğini iman hizmetinde eritmişti. Dünyevi en küçük bir beklentisi muradı yoktu. Muradı ilahi murattı. Ne bilinmek ne hürmet görmek istiyordu. Nefsine tek pay biçmemişti. Tevazuğu, yokluğu, gaybubeti tercihi o kadar aşkındı ki mezarının bilinmesini bile istemiyordu. Zaten bütün varlık kendine ait yönüyle kararsız bir zil gölge ona bakan yönü ile hakikat değil miydi? Eşya ancak vacibül vücudun varlığı ile vardı. Varlık onda fakat ona ait değildi. Ta baştan idrak ettiği bu şeyi sonunda da tercih etmişti. Bu büyük hakikatı o enfes ifadeleri ile şöyle anlatıyordu. Hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. Çünkü kendisinin eseri sanatı değildir o vücudu yolda bulmuş, lakita olarak temellük de etmiş değildir. Kıymeti olmayan şeylerden olduğu için, yere atılmış da insan almış değildir. Ancak o vücut, havi olduğu garip sanat, acip nakışların şahadetiyle bir sani hakimin, desti kudretinden çıkmış, kıymettar bir hane olup, insan o hanede emaneten oturur, o vücutta yapılan binlerce tasarrufattan ancak bir tane insana aittir demiş ve bu sohbet programının ilk bölümünü de burada bitirmiş oluyoruz değerli dinleyiciler az biraz uzamış olsa da üstadımızın hali, ahvali hakikaten bizi aldı bir noktaya götürdü bilmem ki bizlerin nur talebelerinin Hakka hizmet eden insanların Dini mübini İslam'a ve Kur'an'a hizmet eden Tüm insanların Ve onun da ötesinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen Öldükten sonra dirilmeye inanan Ve öldükten sonra dirildiğinde Burada yapmış olduğu Her şeyin hesabını Verme duygu ve düşünce içerisinde olan Buna inanan Buna iman eden insanların Bu hayattan bu ifadelerden almak gerektiği ne kadar ders var, ne kadar öğrenmesi gereken, ne kadar hayatına yansıtması gereken husus var. Ben bunları önce kendi nefsim itibariyle kendi muhasebeme, sonra da bizi dinleyenlerin muhasebesine havale ediyor. Kısa bir aradan sonra aile ilmi hali bölümünde inşallah yine sizlerle beraber olacağımı ümit ediyorum değerli dinleyiciler. ...ve işte artık o da gidiyordu... ...o ebedi yolculuğa. Yalnız giderken dudaklarında... ...tatlı bir tebessüm, hoş bir gülümseme vardı. Yoksa onun bilip bizim bilmediğimiz bir şeyler mi vardı? Bizden ayrılırken o tebessüm dolu dudaklarından... ...tek bir şey doldu. Ben bahara gidiyorum... Ben çiçeklere, kuşların doyasıya kanat çırptığı o güzel diyarlara gidiyorum. Ben sevgiliye gidiyorum ve onu çok seviyorum. Işık ordusunun genç bir mensubuydu. Ölüm onu görevi başında. Şık ordusunun genç bir mensub uyudu, ölüm onu görevi başında buldu. Temiz gönlüler diller duaya durdu. İşte böyle. işte böyle gitti İşte böyle gitti okutuyor cum Sessiz feryatları bıraktı ardında işte böyle gitti okutuyor cum Sessiz feryatları bıraktı ardında işte böyle gitti okutuyor yoldu sessiz feryat var bıraktı ardında işte böyle dinleyenlerimiz geldik aile ilmihali bölümünün ilk sorusuna kızın cehiz parasını kim verecek maalesef bu ben şu zamanda yaşayan bir insan olarak çözemediğim içinden çıkamadığım bir hadise Allah rahmet eylesin diyelim Dine hizmet eden tüm insanları Alimlerimizin hocalarımızı Naim hocayı da Adil hoca efendiyi de Ve tüm geçmişte kalan Hakka hizmet etmiş insanlara İrşat ve tebliğ vazifesini yapmış Tüm büyüklerimize Cenab-ı Hak Gani gani rahmet eylesin Şu günün sabahında isterseniz Cümle geçmişlerimize, eğer ahirete intikal etmiş annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz, akraba teallukatımız, arkadaşlarımız, yakınlarımız, komşularımız, tüm Muhammed ümmetinin rahmete gitmiş tüm mevtalarına isterseniz kabul ederseniz bir hediye gönderip bir Fatiha okumaya ne dersiniz? Bir Fatiha okuyalım, sonrasında bu meseleye geçelim inşallah. Evet, rahmetli Naim Hoca anlatırlar, aslı var mı yok mu bilmiyorum. Bir Ramazan günü cemaata teravih namazı kıldırır. Teravih namazının sonunda abdestinde şüphe olduğu aklına gelir. Müezzine şu kapıları bir kapattır. Sonra da cemaate der ki: "Ey cemaat, bir şey söyleyeceğim. Sizden korkuyorum. Söylemeyeceğim Allah'tan korkuyorum. Ama benim abdestte bir şüphe var. İsterseniz şu namazı bir daha tekrar edelim." Şimdi bu noktanın bu çeyiz meselesinde Bir şey söyleyeceğim Tabi dinleyenler çok tepki verecek Biliyorum çünkü artık Öyle yer etmiş ki Yani çeyiz Farz değil vacip değil Sünnet değil nafile değil Bunu çok iyi bilesiniz İkincisi Bu çeyiz meselelerinde Öyle vakitler gidiyor ki Onu işlemek için Öyle paralar dökülüyor ki Hatta kadınlar arasında işte anam Antebişi bilmem neyi de yokmuş gelinin anam falan gibi. Bakın şimdi. Bu sarf edilen paraların. Bu hususta sarf edilen vakitleri. ibadete, Kitap okumaya. Tefekküre. Zikre. Onu kalplere sevdirme adına. Onu anlatmaya sarf etseniz. Zannediyorum herhalde bazı kadınlar. Rabiatul Adeviye gibi onunla beraber atbaşı giderler. Çünkü bu noktada yaşanan hadiseleri duyduğumdan dolayı bunu söylüyorum. Ve bununla ilgili şu ustan sonra Hazreti Fatıma validemizin çeyizinin neler olduğunu da sizlere arz edeceğim. Bir zayıf imkanlı babanın üç kızı bir de oğlu vardı. Ayvayı yedi baba. Bu adam Şayet gelin edeceği 3 kızının bütün masraflarını kendi çekecekse durumu ne olur? İktisadi vaziyeti ne hale gelir? Diyelim ki çok mütevazi bir çeyizle işin içinden çıkmayı tercih ederek her kızına işte 5 milyarlık masraf yapsa 3 kızına 15 milyar liralık masrafa girecek. Belki de borç yüklenecektir. Varsa ne ise de yoksa ne yapacak bu baba bu anne? nasıl çıkacak bu işin içinden bir de o işlemeler bilmem neyler sadece ilk işte o düğünden sonra bir 5 gün 10 gün seriliyor ne yemeye faydası var ne giymeye faydası var ne vitamindir hiçbir faydası yok sonrasında sandığa koyuluyor ne zamana kadar eh, çocuğu olursa o çocuğu kız olursa kız da gelin olursa o gelin de kendi anlayışı içerisinde Evlenirse O gelin kızın evine de görücüler gelirse O çeyizler kızının düğünde de Açılır evinde Bakın şimdi Baba ve anneleri Kızlarının bunca masraflarını Kendi keselerinden görmek zorunda kalacaklarsa Onlara hep İktisadi durumunu mahveden Bir sürü borca harca sokup Sonra aldığıyla Başkasının evine giden biri olarak Bakmayacaklar mı Oğlan kardeşin bu noktadaki duygusu ne olacak? Kendi evlenme imkanının başkasına sarf edildiğini düşünmeyecek mi? Bu düşünce aile düzenine kötü tesir getirmeyecek mi? İşte bunun içindir ki, kız tarafı çeyiz eşyası almak için oğlan tarafından bir miktar para alır. Bu para kızın, dolayısıyla kızın vekili olan babanındır. Baba ve ana bu paradan şahsi ihtiyaçları için kuruş harcayamazlar. Para sahibi olan kız helal etmedikçe... İşte bunun İslam'daki adına mehir denir. İslam hukukunda mehir kızın hakkıdır. Kendisine ait çeyiz eşyalarını bununla alır, ana babalarına yük olmamaya çalışır. Aileyi sarsmamaya gayret eder. Böylece oğlan çocukları da kız kardeşlerine kendilerini bir sürü iktisadi sıkıntıya sokacak, kendi evlenmelerini güçleştirecek yabancı nazarıyla bakmazlar. Bu takdirde hem kızını verip, hem de bir sürü ev eşyası hibe etmek zorunda kalan anne ve baba, fedakarlık üstüne fedakarlığa katlanmak zorunda kalmazlar. Demek ki, mehir ölçüsünü kaybetmeden, geçmişte olduğu gibi devam etmiş olsaydı, kız babaları, senelerdir bu kızın ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağım, gibilerden bir sıkıntı içine girmeyeceklerdi. Daha, kız çocuğu ilkokul 1'e gidiyor, bakıyorsun kadıncağız şahit olduğum şey, Geliyor işte beyaz eşyacıya buzdolabı çamaşır makinesi alıyor taksitlerini ödemeye. Enteresan bir şey. Yahu on sene sonra beş sene sonra ne ne olacak, teknoloji değişecek, zevkler değişecek, şekiller değişecek. Ama maalesef olan hadiseler değerli dinleyiciler bunlar. Ve onu da almıyor zaten. Sende kalsın diyor o işte aldığı eşya. Buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın neyse. Ne var ki makul ve meşru ölçüyü aşıp taşarak başlık parası şeklini inkılap eden mehir bu defa da yer yer muhit muhit oğlan tarafını yıkan bir gayrimeşru duruma girmiş böylece de çığırından çıkmıştır. Elbette ki bu da yanlıştır. Doğru olanı yorgana göre ayak uzatmak, mali duruma göre mehir istemek ve bu mehirle kızın çeyiz eşyasını alıp evi fazla sarsmamaktır. Şimdi geldik Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin efendilerimizin radiyallahu anhum ecmainin anneleri Hazreti Ali efendimizin yani İslam'ın halifelerinden birisi olan Hazreti Ali efendimizin hanımı. Yani Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin kızı. Yani Şahı Nakşibendi, İmam-ı Rabbani, Üstad Bediüzzaman, Abdülkadir Geylani gibi zatların onun soyundan geldiği bu anamızın çeyizinin haline bakın sonra kendi halimizi muhasebe edelim. Ben bir şey demiyorum. Bu Hazreti Fatıma validemizin ama nefsinizi yenemiyorsanız, bazı şeyleri kabullenemiyorsanız ne olursunuz şunu demeyin. Abe canım bu zamanda da bu olur mu demeyin. Onu derseniz. O zaman. Efendimizin sözleri de Abe canım. Bu zamanda olur muya götürür o hissizi. Allah korusun daha başka başka şeylere de götürür. Şunu deyin. Allah'ım. Ben nefsimi yenemiyorum. Ben şu yaşadığım. Asrın şartlarının üstesinden. Gelemiyorum. Allah'ım. Başla beni deyin bari. Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz yanına Bilal ve Selman'ı da alarak doğruca Medine çarşısına çıktı. Hazreti Ali ile nikahı kıyılmış olan Fatıma validemizin çeyiz eşyasını alacak, birlikte İmam Ali'nin evine bırakacaklardı. Cennet hanımlarının baş tacı olan Fatıma validemizin ömrü boyunca kullanacağı ev eşyası da bundan ibaret olacaktı. Bu çeyiz eşyasının parasını Müstakbel eşi Hazreti Ali vermişti. Bunun İslam'daki adı Mehirdi. Bakalım Hazreti Ali'nin verdiği 400 dirhemlik mehirle Resulullah'ın Muazzez kerimesi kızı Fatıma validemize nasıl bir çeyiz eşyası alınacak cennet hanımlarının baş tacı günümüzdeki hanımlara örnek olan saadethanesini nasıl bir çeyiz eşyasıyla süsleyecektir. Neden sonra İmam Ali'nin evinin kapısına bir deve yükü olarak getirilen çeyiz doğru adıyla cihaz eşyası indirilmeye başlandı. Asabın her biri bir hizmetin içindeydiler. Bu mutlu günün sevinç ve huzuru her birinin mütebessim yüzlerinden okunuyordu. Dilerseniz Hazreti Ebubekir'in seçip Bilal-ı Habeşi ile Selman-ı Farisi'nin yardım ederek getirdikleri Çeyiz yaşasına bir göz atalım. Bunlar nelerdi? 1- Üzerinde namaz kılınacak güzel bir seccade. 2- Üç adet üzerine oturulacak minder. 3- İçi hurma kabuğu lifleriyle doldurulmuş yastık. 4- Buğday öğütecek el değirmeniyle su tulumu, su testisi, su bardağı. 5- Değirmende öğütülmüş buğdayın kepeğini ayırmaya yarayacak, Yeni geliştirilmiş bir elek, 6 elle örülmüş bir battaniye, havlu, üzeri yünlü deri posteki 7 sedir yani divan, 8 kadife yorgan, 9 geliştirilmiş deriden mamul yere serilecek sofra. Fatıma validemizin bu çeyiz eşyası, cihaz eşyası Hazreti Ali'nin evine indirilip içeri alınırken Durumu seyreden Allah'ın Resulü bunu onların çok göreceklerini, fazla bulacaklarını düşünmüş. Ellerini kaldırıp pırıl pırıl gözyaşı dökerek şöyle dua etmişti. Ya Rabb! Senin sevmediğin israftan çekinen bu insanlara bu eşyaya hayırlı eyle. İşte cennet hanımlarının seyyidesi olduğu, hadislerle sabit olan Fatıma validemizin cihazı yani çeyiz eşyası buydu. O bunlarla mutlu oldu. Bu eşyalarla ömrünü tamamladı. Bunlarla huzur bulup rahat etti. Günümüzde nice ana babalar, nice kız ve gençler vardır ki çeyiz için karşı tarafı kasıp kavuruyor, soyup soğana çeviriyor. Huzuru, saadeti bir takım mobilyada, koltukta, ev eşyasında ve sandık içinde ararlar. Halbuki bunların hiçbiri huzurun tek şartı esas unsuru olamazlar. Saadet bir takım odun parçası, çaput yükü ile vücut bulmaz. Evlilikte huzurun ilk şartı, ana unsuru fikirde birlik. Değer ölçülerinde ortaklık, hayat anlayışında müşterekliktedir. Dini ölçülere, İslami kaidelere olan bağlılıktadır. Çevrenin kötü telkinine boyun eğmeyecek şahsiyete sahip olmaktadır. Bu şuura malik olan taraflar, bu iman ve izan birliğine sahip bulunan akraba ve karı kocalar ayaklarını yorganlarına göre uzatırlar. Ne iyiden iyiye temel ihtiyaçlarını iptal ederler ne de işi çığırından çıkartıp da karşı tarafı yıkmaya yönelir. İhtiyaç dışı isteklerde ısrar ederler. Belki zararlı arzularını durdurur, fuzuli isteklerini terk eder, gönüllerdeki birliği sevgi ve muhabbeti en büyük çeyiz olarak Görürler demiş Ve aile ilmi halini de Şimdilik biz burada kesiyoruz Değerli dinleyenlerimiz Bu sözlerimizden Dediğim gibi Bu yapılabilecek olanın En ideali Onun için herkes Kendi kefesine göre Bundan alabileceğini alır Kendi kabına göre Almak isteyen alır Ama abi canım ya Bu da olur mu ya işte böyle olur mu hiç? Akıl var yakın var. Allah Allah. Ya bu adam da ne söylüyor? Nereden çıktı? Diyenler de öyle demiş olur. Biz şöyle veya böyle olsun demiyoruz. Sadece bir hadiseyi arz ediyor. Ona göre hayatımızın bir kıyasını yapmanızı sizlerden acizane bir kardeşiniz olarak istirham ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Cenab-ı Hakk'ın, kalplerimizde, kafalarımızda akıllarımızda bu şuurun yeşermesi, büyümesini şu duaların geri çevrilmediği gün ve günlerde onun sonsuz rahmetinden niyaz ediyor. Yüzünüzden tebessümün, gönlünüzden sevgi ve muhabbetin dudaklarınızdan dualarınızın eksik olmamasını diliyor ve o dualarınızın Rabbim katında kabul ettiği duaların arasına dahil edilmesini niyaz ediyor. Bir dua ve şiirle hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. <Gülüyor>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 Yananlar yanar durur tıpkı ocaklar gibi Ateşi ruha vurur her dalgası bir tipi Muzdaip oğlan ağlar çağlayanlar utansın Dertli sinesin dağlar ruhsuz ne sanarsansın Bahis açma gamsızdan, içime sis saçılır. Nefes et kardan buzdan, Gözüm gönlüm açılır. Çoklarda yürek paslı, Ölmeden ölüp gitmiş. Bedende ruhlar yastı, Sanki işleri bitmiş. İnayet ola haktan, Nabızda teklemeler, Şapa oturduk çoktan ruhlarda eklemeler. Azme kemen vurulmuş, yiğitlikten yok eser. Yorulmazlar yorulmuş, diri ölüden beter. Başını yere koyup inlesin inananlar. Gönlünde hakkı duyup ağlasın uyananlar.